lillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nautu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina men yehdihillah felamudilla lah ve men yudlil felahadiyya lah ve nashhadu an la illa Allah wahdahu la sharika lah ve nashhadu anna muhammedan abduhu ve rasuluh emma ba'du Fiyabād Allah, ittakullā ve ʿatīyu, inn Allāh ma al-lazīn ittakū ve lāzīn hūmuhsinūn. Kāl Allāh Taʿālā azza wa jalla, fī kitābhi l-karīm, awzū billāhi min al-shaytānir raǧīm, bismi llāhi l-rahmānir akhir âhiril âyeh sadakallâhu'l-azîm. Hac Suresi 37. ayette Cenab-ı Hak mal olarak onların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşır. Ancak sizden ona sadece takva ulaşır. İşte böyle onları sizin emrinize verdi ki size, sizi hidayete erdirmesine karşılık Allah'ı tekbir edip yüceltmeniz için. iyilik eden, ihsan edenleri e, güzellikle müjdele buyurulur. Sevgili kardeşler, Rabbimize hamd olsun. Bir bayram e, mutluluğuna daha erişmek üzereyiz. Nasip olursa yarın arefe, yarından sonra Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Tabi bugünlerin önemli olduğunu, e, Arefe gününün özellikle oruçla, ibadetlerle değerlendirilmesi icap ettiğini hatırlatalım. Kurban, İslam'ın önemli şiarlarından biri. Anlamı insanı Allah'a yaklaştıran şey demek. Allah'ın rızasına, onun sevgisine yükselten, takva duygusunu zenginleştiren, gönlü Allah'a bağlayan fedakarlık simgesi. Allah için vazgeçemeyeceğimiz, feda edemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmadığı anlayışını bize veren bir işaret. İnsanlar tarihten beri i, sahte tanrılara ve insan dahil nice kurbanlar adamışlar, vermişler. Dolayısıyla kurban bilinci cahiliye inançlarında bile mevcut. Günümüzde de Allah'a kurban kesmeyen, kurban bilincine İslami açıdan sahip olamayan nice insanların kurbanlık olduklarını, nice değerlerini kurban ettiklerini görebiliyoruz. Söz gelimi, günümüzde vatandaşlar düzen tanrısına kurban edilebiliyor. Bu yetmiyor. Diploma denilen kağıttan tanrılara gençler nice önemli değerlerini belki kendilerini kurban edebiliyor. Adına para denen ve insanı paralayan bol sıfırlı tanrıya koca bir ömür feda ve kurban oluyor. Dünya denilen yalancı, sahte Tanrı'ya ahiretler kurban edilebiliyor. Hatta nice Müslümanlar tarafından. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına tüm hücreleriyle iman ve şahadet eden muvahhid mü'min, Allah'tan başka kendisi için kurban edilecek ve kurban olunacak hiçbir varlık da kabul edemez tek güç kaynağı olan mutlak kudret sahibine, kurban bilinciyle adanmadan, harcanmaktan ve esaretten kurtulmanın çaresi olmadığını bilir. Ancak İslam'a teslim olan insan özgürleşebilir, gerçek hürriyetine kavuşabilir. Yani kim Allah'a sahip, o neden mahrum, kim Allah'tan, onun yardımından mahrum, o neye sahip. Çağdaş sahte ilahlar, modern tanrılar, sadece insan bedenini kurban almakla yetinmiyor. Onların ruhlarını, gönüllerini de istiyor. Bedenlerden çok daha önemli olan beyinler, gönüller, tağutlara, beşeri ideolojilere, zalim düzenlere kurban edilebiliyor. Doğru kurban anlayış ve uygulamasının sonu cennet, yanlış kurban anlayışının sonu da zillet ve ahirette dehşet. Kendi hevasına, eşyaya, ideolojilere, tağutlara kurban edilen insanlığın yeniden izzete kavuşması için Allah'tan başkasına kul olmaması, her ibadetin yalnızca Allah için onun rızası doğrultusunda olması gerekiyor. Aziz, onurlu ve erdemli insan olmanın yolunu Rabbimiz şu şekilde gösteriyor. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati Lillahi rabbil alemin la şerike De ki benim namazım, ibadetlerim, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan ve hiçbir şeriki ortağı bulunmayan Allah içindir. Ben bununla emrolundum ve böyle inanarak Müslüman olanların ilki de benim. En'am suresi 162 ve 163. Bu ayetlerdeki ifadeyle kendimizi Allah'a adayarak ona armağan edip şöyle bir nevi amt içmiş oluyoruz. Benim tüm istek ve arzum, kurbanım ve bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Üluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.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 Allah'a kurban ettiği hayvan için o benim kurbanımdı. Bense senin kurbanınım diyebilmektir. Diyebilmek ama sadece dille değil bütün organlarıyla diyebilmek ve gerektiğinde uygulayabilmektir. Evet et değil, kan değil ancak takva ulaşacaktır Rabbimize. Kurban bizim takvamızı içerdiği oranda makbul bir ibadet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 Onsuz insan ölülerden sayılır. Bir nurdur ki onu kaybeden karanlıklarda kalır. İnsan için en büyük mutluluk Allah sevgisine ulaşmaktır. Bu sevgiye ulaşmanın yolunu ve sevginin ispatını Allah kurban gibi ibadetlerde ve takvada Allah'a ve Resulüne itaatte gösterir. Bir ayet şöyle قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبِكُمُ اللّٰهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ تُنُوبَكُمْ De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ali İmran 31 Allah'ı seven Allah'a ve Rasulüne uyar. Kurban da Rasulün vacip hükmünde önemli sünnetlerinden biri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 böyle fasık bir toplumu asla hidayete doğru yola eriştirmez ulaştırmaz babamız ve oğlumuz kardeşimiz veya eşimiz Allah'tan ve cihat'tan daha sevimli olamaz da bir bir, bir kurban bir bir bir kurban parası mı daha sevimli olacak ve bu yanlış sevgi sahibi mi ee, Allah'a Müslüman olarak e, kavuşmanın sevdası içinde bulunacak. İnsanların gönüllerinin, kalplerinin röntgenini çekmiş olsalar, orada sevgiler belli olsa kimlerin ne tür sevgiler içinde olduğunu görür ve mümkün ki tiksinirdik. Bakara 165'te başka şeyleri Allah'ı sever gibi sevenlerin mümin olmadığı belirtilir. Müminlerin, başkalarının başka şeyleri aşırı sevmesinden Allah'ı çok daha fazla sevdiği beyan edilir. Liderleri atla ateşe yak kendini diyen nice gruplar çıkabiliyor. O da mümkün ki liderini sevdiği için sorgulamadan ateşe atılıyor. Hatta sadece dünya ateşine atılmış olmuyor, ahiret ateşine de kendini atmış oluyor. Allah için küçük fedakarlıklar yapamayan nice insan, söz gelimi kemalist rejim uğruna, devlet uğruna canını feda edebiliyor. Günümüzün insanı çeşitli dünya sevgileri içinde kaybolup gidiyor. Allah'ı sever gibi sevdiği nice değersiz şeyler var. Futbol sevgisi, sanatçı sevgisi, şarkıcı, artist sevgisi, para sevgisi, araba sevgisi, karşı cinse karşı sevgi, mal ve biriktirme sevgisi ve en kötüsü de tağut sevgisi. İman ettim diyen nice insanın bu tür sevgileri maalesef ön planda. Bu kimselerin Allah sevgisi kim bilir kaçıncı sırada yer alıyor ve o sevgi başka sevgilerin altında kalarak kişiyi mümin yapmaya yetmiyor. Peygamberi sevmek insanlığının ötesinde Allah'ın elçisi olduğu için olmalı. Yani Allah onu sevdiği için kişi Resulü başta sever. Yine cihada çıkacak olan İslam askerlerine maddi yardımda bulunmak üzere her şeyini bağışlayan Hazreti Ebubekir'e Peygamberimiz geride neyi bıraktın diye sormuştu. O da Allah ve Resulünün sevgisini bıraktım diyerek cevap vermiş. İmanının sevgiyle doruk noktaya çıktığının numunesini göstermişti. Hazreti Peygamber de şöyle dua etmişti. Allah'ım seni sevmeyi ve seni seveni sevmeyi, senin sevgine beni yaklaştıracak şeyi sevmeyi bana nasip et. Ve senin sevgini bana kendimden, ailemden ve sıcak hararetli günde soğuk sudan bana daha sevimli kıl. Diye dua etmişti.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 Hiç kimsenin sevgisi Allah sevgisinden daha büyük olamaz. Ayeti Tevbe suresi 24'ü az önce görmüştük. İmanı seven biri onun üzerinde titreyecek, hatırını sürekli hoş tutacak, uğrunda büyük fedakarlıklara katlanacaktır sevginin. Çünkü imanı sevmek imanın düşmanları olan küfürden, fısktan, isyandan nefret etmeyi de gerekli kılar. Sadece imanı sevip küfrü sevmemek de yetmez. İmanlıyı sevmek, kafiri ve onların dostlarını sevmemek de mecburiyetindeyiz. Onlar isterse inandıklarını iddia etsinler. İmana ve imanlıya küfre girdikleri müddetçe dost olamazlar, veli olamazlar. Çünkü imanlı olarak yetmez, imanı sevmek de gerekir. Bu da yetmez. Onun düşmanları olan inkar, günah ve Rasulüne isyanı sevmemek de gerekir. Karanlıkta aydınlığı birbirine karıştırmamak icap ediyor. İnsanların gönüllerinin, kalplerinin durumuna bakmış olsak, kimlerin ne tür sevgiler içinde olduğunu görürüz demiştim. Evet. Allah için küçük fedakarlıklar yapamayan nice insanlar, neler uğruna nelerini feda edebiliyorlar. İmanı seven biri, imanının üzerinde titremesi ve e, nice fedakarlıklara göğüs germesi gerektiğini kurban hatırlatıyor. Sadece e, bununla kalmamak, e, kurbanı diğer ibadetler e, ölçüsünde günümüzün her anına bilinç olarak taşımak gerekir. Kendini Allah'a adayıp, nefsini ve sevdiklerini kurban edebilenlere, Allah'ın bir lütfudur, kurban ve bayram. Bu anlayıştan uzak yaşayanlar olsa olsa et bayramı kutlarlar, Ramazan'ı şeker bayramı olarak kutladıkları gibi. Sevdiğimiz dünyevi şeyleri Allah yolunda kurban etmeden bayram yapmaya hakkımız olmadığını unutmayalım. İbrahim olup İsmail'imizi, İsmail olup gerektiğinde kendimizi Allah yolunda seve seve feda edebilme bilinciyle hak edenlerin bayramı şimdiden hayırlara vesile olsun, mübarek olsun. Hak etmek için hakka teslim olmak duasıyla Allah yolunda kurban adayı, cihat eri şehitlere de selam olsun. Sevgili kardeşler, Kurban e, organizası yapıyor derneğimiz bildiğiniz gibi. Eğer e, hala kurbanla ilgili bir e, alım-satım yapmadıysanız veya böyle bir organizasyona girmediyseniz e, dernek mensubu arkadaşlarımız size yardımcı olmaya hazırlar. Rabbim şimdiden... Bayramlarımızı gerçek bayramlara e, kavuştursun. Müslümanların izzeti şerefî Müslümanca yaşayabilecekleri bir ortamda bayram yapmaya hak kazanabilecekleri güzelliklere inşallah bizi ve neslimizi kavuştursun. Ela inna ahsan al kelam ve abla an nizam kelamullahi meliki laziz il alam kema kalallahu tabaraka ve taala fil kelam veza Kur'an Fessemuleh ve ansituleh lekum turhaman. Auzu billahi mineş şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnet dinu 'indallahi'l İslam. Sadakallahu'l azim. Sevgili kardeşler, hatırlatma yaptılar. Yarın Arefe sabah namazından başlayarak teşrik tekbirleri gerekiyor. 27 vakit namazlarımızda Kurban Bayramı'nın dördüncü günü, ikindi namazında sona ermek üzere tekbir getireceğiz, farz namazlardan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah vallahu Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahi'l Hamd diyeceğiz. Allah'ı yüceltip, başkalarının başka şeyleri büyüttüğü bir dünyada sadece Allah'ın yüce olduğunu inşallah önce kendi nefsimize ve çevremize haykırmış olacağız. Dolayısıyla yarın sabah başlayacak tekbirleri inşallah farz namazlardan sonra unutmayalım. Az bübullahim ne şeytanı raja, Bismillahi r İslam r-Rahim, inna